Anlatılmaz. Ne bileyim yani, olumsuz şeyler anlatılmaz. Yemekle güzel şeyler konuşulur. Ne anlatacağım dedim. Ee, bütün işlerimizde, bu işlerde bize öndermek ettiği gibi konunun isminin bulunmasında da Meral Hoca öndermek etti. Elini taşın altına koymak olsun dedi başlığımız dedi. Ee, bu konuşmanın başlığı o arkadaşlar. Elini taşın altına koymak. Şimdi hangi taş tam bahsediyoruz. O kadar çok altına koymamız gereken taş var ki ümmetin meselelerine bir bakın. Geçen gün bir vesileyle Mehmet Görmez Hoca'nın bir konferansını dinledim. Şu anda İslam dünyasının arkadaşlar bütün İslam ümmetinin üçte biri azınlık durumunda. Başka ülkelerde, başka yönetimler altında yani. Dolayısıyla çok taş var. Hangi taştan başlıyoruz? Benim önceliğim bu çalışmada tabii hayır hasenat işleri de yapılıyor, eğitim işleri de yapılıyor. Ama ağırlık merkezimiz e, devlet korumasındaki çocuklarımız, onlara yönelik hizmetler bizim ağırlık merkezimizi oluşturuyor. E, bu koruyucu annelik ile istemap bu da burada seçicileri başkamları ülkeycileri benim bir buçuk yıl olmak üzere. Bir çalışmamız vardı, Kur'an'ın Kadınları çalışması. O çalışma kapsamında e, Piran'ın karısı Asiye'ye geldi Ve e, onu anlatırken koruyucu annelik meselesini konuştuk katılımcı arkadaşlarımızla. E, orada da değindik bu konuya. Arkadaşlar, bakın geçmişten beri, yani dünya kurulalı beri belki, yetimler var. Her toplumda var. Ama Aşağı yukarı yani 19. yüzyıl 20. yüzyıla gelinceye kadar yetimliğin temel sebebi ya fakirlik, ya salgın hastalıklar olmuş. Şimdi bir de savaşlar. Fakirlik, salgın hastalıklar ve savaşlar olmuş. Yani son derece anlaşılır nedenler. Savaş var, işte babalar şehit oluyor, çocuklar yetim oluyor. Bir salgın hastalık çıkıyor, tıbbi destek çok az. Yani olmadığını düşünün dünyada. Şimdi bir tane grip salgırında milyonlarca kişi ölüyor, yetimler ortaya çıkıyor. Fakat arkadaşlar bizim yüzyıl, yüzyılımızda Diyanet Başkanlığı'nın Koruyucu ailelikle ilgili küçücük bir kitabı var, tavsiye ediyorum, orayı mutlaka okuyun, onu ipimi duyanlar. Bizim yüzyılımızda çocukların yetim kalma sebeplerinin başında şu anda artık ahlaki krizler geliyor arkadaşlar. Ülkemiz için söylüyorum. Eklik dışı ilişkiler, geçimsizlik, e, tacizler, tecavüzler, enses gibi yine moralizi bozacak sağlanarak girmeyeyim. Yani bilelim ki şu anda ahlaki kriz e, çocukların sahipsiz, kimsesiz işte devlet korumasına bırakılması e, konusunda artık savaşlarla, e, hastalıklarla yarışır halde öne, neredeyse öne geçmişler. Dolayısıyla biz böyle bir dünyadayız arkadaşlar ve bu dünyaya karşı gözümüzü kapatıp sadece kendimiz için kendi haslarımız, zevklerimiz, e, hatta hası ve zevki geçen sırf kendi iyiliğimiz. Yani mesela ben odursam arkadaşlar, gideceğim hiçbir yere gitmesem e, ne bileyim herhalde 3-4 ayda bir tane kitap yazarım yani. E, bu kendi iyiliğim için yaptığım bir şey olur. Ve yani benim dünyayı gezerim. Az buçuk bir bütçem var yani gezerim. hani e, O da kendi iyiliğim için yaptığım bir şey. Bunları da yapalım ayrıca yani bunlara karşı değiliz tabii ki. Ama böyle bir dünyada yaşıyorsak arkadaşlar, bize düşen ne var acaba diye e, bu konuda biraz düşünmemiz gerekiyor. Hızlanayım şimdi, artık maksat anlaşılmıştır. Yani niçin buradayız, neden böyle ne anlatacağım? Arkadaşlar insanı diğer mahlukattan ayıran temel özelliği sorumluluk sahibi bir birisi olmasıdır, bir varlık olmasıdır. Ee, ve sorumluluk arkadaşlar Allah'ın bize yüklediği aslında bir böyle yük gibi görünür ama bizi insan yapan çok kıymetli bir üniversite. Mesela hayvanlar hesap vermeyecek, taşlar, dağlar hesap vermeyecek, sular, bize dönmeyeceğinizini zannediyorsunuz. Hmm. İmna biblak ve inna biblak <gülüyor> ve çok kullandığımız bir ifadedir bakarız <gülüyor> burasından. Ne diyor? Biz Allah'a mahalleliyiz. <gülüyor> Peki bu sorumluluk arkadaşlar gücünü nereden alıyor? Yani çünkü sorumluluk nefsin çok hoşuna gidecek bir şey değil. Yani şunu söyleyeceğim. Sorumluluk, çok felsefi konular ama sorumluluğun kaynağı nefsimizde değil. Çünkü nefis hesap vermek istemez arkadaşlar. Dürtülerimiz, nefsani yönümüz, hayvani tarafımız, biyolojik tarafımız sınırsızca yaşamak ister. Hesap vermek istemez. Sorumluluk karna inancımızda arkadaşlar. Gücü, yani sorumluluk gücünü inançlarımızdan alır, düşüncelerimizden alır. Bununla ilgili ayet-i kerimede... Minin suresi 17. ayet. Çok ayetler her ben birer tane söylüyorum. El yevme tu ce kullu nefsin Her nefis bugün yapıp ettiklerinin hesabını verecek. Karşılığını görecek yani. La zulm al Bugün hiç kimseye haksızlık yapılmayacak. El yev ifadesi Arkadaşlar, veya Kur'an'ın kendine yevm ifadesi kıyameti kasteder, kıyameti ifade eder. Maliki yevm'in din, mesela çok okuduğumuz din gününün sahibi. Nedir din günü? Tek kriterin din olduğu gün demektir. O gün para geçmez, asalet geçmez, falanın hanımıyım, falanın kızıyım, bunların hiçbirisi geçmez. Ben ya işte profesörüm falan bunlar geçmez. O gün tek kriter var arkadaşlar, din. Maliki'ye müddin o demek. İşte bugün kimseye haksızlık yapılmayacak. İm'in Allah'a seri uyut Allah çok hızlı hesap görendir diyor. Demek istediğim şimdi iki önemli meseleyi halletmiş olduk şu birkaç dakikanın içinde. Birincisi boş yere yaratılmadık hesap vereceğiz. İkincisi bu hesap vermenin yani bu sorumluluk duygusunun işlevselliği kıyamete olan inancınızın gücüne bağlı. Ne kadar kuvvetliyse ahiret inancınız ve ne kadar sık hatırlanıyorsa. Çünkü bazıları yokmuş gibi yaşıyor. Sorsanız ahirete inanıyor musun diye inanıyor. Ama sanki hiç ahiret yokmuş gibi, hiç hesap vermeyecekmiş gibi yaşıyor bazıları. Ee, onu da bilmiş olalım. Peki bu sorumluluk ne kadar? Yani ben neyin hesabını vereceğim arkadaşlar? Mesela ne bileyim Güney Amerika'da, Uyuşturucu kartellerinin yaptığı eziyetlerin, halka yaptığı eziyetlerin hesabını ben verecek miyim? Neyi vereceğim? Ne kadar vereceğim? İşte arkadaşlar burada bir sınır yok. Tek kriter şu. Gücünüz kadar. Sorumluluğun miktarı sizin gücünüzle alakalıdır. Yani ee, cebinde 5000 lirası olan biri, bütün parası 5000 yani. Buraya... İşte şu parayı verip bağışta bulunduysa onun alacağı karşılıkla cebinde 500 bin lirası olan birinin buraya bulunduğu bağış aynı miktarsa ikisininki de alacakları karşılık aynı değil. Bilmem anlatabildi mi? Çünkü sorumlu yani bu sorumluluğumuz bizim gücümüzün neye yettiği ile alakalı. Bununla ilgili çok güzel kıssalar hikayeler var ama şimdi onları vakti değil. Ee, bu sorumluluğun bizim gücümüzle alakalı olduğunun Kur'an-ı Kerim'deki en bariz ifadesi hepinizin bildiği La yükellefullahu nefsen illa us'aha. Amener Resulü'de okuduğumuz Bakara 286'da Allah hiç kimseyi kapasitesinin üstünde sorumlu tutmayacak. Peki neye ne kadar gücümüz yettiği konusunda kendimizi aldatıyor olabilir miyiz? Olabiliriz. Bu atlatma iki yönlü oluyor. Bir, aslında pek çok şey yapabilecekken ya benim elimden ne gelip gideyim kendimizi ıskarteye çıkarmış olabiliriz. İki, gücümüzden fazlasını yüklenip kendimizi perişan edebiliriz. Bu ikisini de yapmayacağız arkadaşlar. Dengeli olacağız. Adil olacağız kendimize karşıdan. Bunu geçiyorum. Ee, yine Nisan suresinde arkadaşlar benzer ayetler var. Herkes gücü kadar sorguluk. Sorumlu olmamızın nedeni az önce söylediğim gibi akıl ve irade sahibi olmamız. Yani bizi diğer varlıklardan ayıran özelliğimiz. Çünkü bu sorumluluğun e, gücünü nereden alıyor dedik, inançtan alıyor dedik. Bunun farklı önerileri de var. Yani biz dindar insanlar olduğumuz için, dindar Müslümanlar olduğumuz için ahiret inancı bizim en büyük motivasyonumuzdur. Ama bazıları diyor ki mesela vicdan diyor bizim motivasyonumuzdur. Daha seküler bakanlar, felsefede de öyle. İnsanı sorumlu kılan şey vicdanlıdır. Yani sorumluluğun kaynağı ahlaktır, vicdandır diyor bazıları. Bazıları diyor ki toplumsaldır. İşte buradan anlıyorsunuz, biri bireysel, biri daha sosyalist diyorum. Yani yaşadığımız topluma karşı sorumluluklarımız var diyor. bizlerde bunun dini olduğunu, yani inançla alakalı olduğunu söylüyoruz bıraktığı yerlerde inanç tamamlar arkadaşlar. Yani dindar bir insan da bazen vicdanıyla hareket eder. Sadece. Ahireti illa hatırlaması gerekmez. Yani ne bileyim işte yaralı bir çocuğu gördüğünüzde, e, çarpıp kaçmış birisi bir kediye onu gördüğünüzde illa yana, ya ahiret var falan demeniz gerekmez. Yani vicdanınız harekete geçer otomatikman bazen. Bazen içinde bulunduğunuz toplumu, hatta mesela kendi çıkarınızı düşündüğünüz zaman bile akıllıysanız eğer, arkadaşlar, sırf kendi çıkarınız için bile iyilik yapmanız gerekir. Neden? Yani, çünkü siz e, toplumun katmanları arasındaki fark, uçurum açıldıkça, toplumun diğer kesimlerini kendinize düşman edersiniz. Biraz aklınız varsa çok gösterişçi bir yaşamdan uzak durmanız gerekir. Biraz aklınız varsa elinizdeki imkanların birazını yakınınızdakilerle paylaşmanız gerekir. Sırf mazart değmesin diye, sırf düşmanlık duyguları olmasın diye, sırf daha barışçıl, daha huzurlu bir ortamda yaşayabilmek için. Bazen işte dediğim gibi motivasyon sosyal Ama bunların <gülüyor> yetersiz kaldığı yerlerde arkadaşlar, insanı her dair bu sorumluluğunu bilincinde yaşamaya sevk eden şey inançtır. Dini şuur zayıflarsa ahlaki düşüş başlar. Merkut Ahmet Hamdi Aksekin arkadaşlar diyor ki dünyadaki bütün kültürlere, medeniyetlere bakın. Nerede ne zaman imanları yüksekse ahlakları da yüksek olmuştur. Ne zaman inanç zayıflamışsa ahlaklı zayıflamıştır diyor. İstisnalar her yerde olabilir. Çok inançsız ama ahlaklı biri olabilir. Onu ayrıca konuşuruz. Bu istisnalar olabilir ama böyle toplum olarak baktığımızda dünyada ahlaki yükselişle dini yükseliş veya işte düşüş hep eş zamanlı olmuştur. E, ahlaki, e, şimdi dini şuur zayıfladıkça ahlaki düşüşün başlamasının sebebi kalplerden Allah kaygısı, ve Allah korkusunun silinmesi diyor bize. Kim? <gülüyor> ee, İstemezdiniz. Arkadaşlar. Şimdi bunlar teorik bilgilerdir. Tamam. Yani Kur'an ne diyor? Ee, i̇şte sorumluluk duygusuyla ilgili alimleriniz ne diyor? Biraz bunun teorik zeminini aktardım size. Şimdi kendi notlarımı paylaşacağım arkadaşlar. Ee, i̇nsanlığa karşı sorumluluklarımız hususunda farklı tutumlar var. Ben bunlardan dört tanesini, dörde ayırdım insanları. Bunlar eksik olabiliyor, fakat evet. çıkıyor bunlar, benim kanaatim. Yüksek düzey entelektüellerden, el kahve köşelerinde felsefe üretenlere kadar herkesin insan. Yani her sosyal kesimden bunlar çıkabilir. Evet. Bunlar çok akıllılar, birikimleri çok fazla. Makaleler yazıyorlar, sekozumlar yapıyorlar veya kahvede, bir masada, kendi aralarında konuşuyorlar. Her şeyin farkındalar ama hiçbir çözüm önerisi yok. Çünkü arkadaşlar, bak çözüm önerisi, bir çözümün parçası olmadıkları gibi bir çözüm de önermiyorlar. Çünkü çözüm önermek bile sorumluluk ister. Yani falan profesör şu çözümü önerdi bu konuda. İsmi geçecek yani o öneride. Dolayısıyla ben hiçbir çözüm önermeyip sadece tespit yapan bu insanları kendi adıma büyük bir hayretle, ibretle izliyorum arkadaşlar. Bunun, bunun insanlar bir faydası olduğu kanaatimde değil bu yaklaşımın. İkincisi, ikinci tip insan toplumsal sorunlara tamamen ilgisiz. Neler in, neler out. Mesela ben bakıyorum arkadaşlar kendi fendi insanlar, makam yetkisi sahibi insanlar yolculuklarında karşılaşıyor böyle uçak yolculuklarında ondan sonra beklerken falan konuşuyorlar. O kadar aleni bilir çok ilginç arkadaşlar. Ee, toplumsal seviye yükseldikçe ağab muaşeret artar zannediyor insan artmıyor. Yüksek sesle konuşuyorlar. Yani mesela topluluğun içinde yüksek sesle konuşmak bana göre ayiptir. Yani Yanındaki kişinin senin sohbetini dinlemek zorunda değil, aynı masada oturan bir başka kişi. Neyse, o yüksek sesli konuşmadan iyi oluyor, ben tanımış oluyorum. Arkadaşlar, bütün mesele tatilde nereye kaya gitsin. mesela son şahit olduğum bir konuşma böyleydi. Tatilde insan kayağa da gider, hani dünyada kötü şeyler oluyor diye, bunları yapmayacağız diye bir şey yok arkadaşlar, onu da söyleyeyim ama yani anlıyorsunuz onun bütün derdinin olduğunu işte bunlar nihilistler arkadaşlar, ey hazcı, haz odaklı hedonist, dünya yıkısı umurlarında değil. E, onlar için önemli olan işte tatil, yeni saç modeli, ne bileyim modalar, inler, altlar, hangi kafeler in, hangileri avut falan bunlar. Eskiler bunlara eyyamcı derlerdi. Eyyam Yevim'in çoğu günler demek. Yani gününü gün etmek isteyen, bütün hayattaki bütün derdi gününü gün etmek isteyen. Acizane kalantil arkadaşlar, ee, Miktestir suresinde bir bölüm var. Bunlardan bahsettiğini düşünüyorum. Ben de şunu da söyleyeyim, ben böyle böyle konuşuyorum diye baştan sorumluluk abidesiyim. Her anımı çok değerli işlerle geçiriyorum zannedilmesin. Ben de çok dünyayı severim arkadaşlar. Yemeği, içmeyi, gezmeyi, yiyinmeyi, aklınıza ne geliyorsa. Hepsini severim. Ama insan bir denge içerisinde e, bunları yapmalı. Hiç olmazsa böyle zamanlarda. Sizi teyze ediyorum. Zaten öyle olduğunuz için burada beraberiz bakın. Yani, e, Müddessir suresindeki ayetler şöyle arkadaşlar. E, bir manzara canlandırılıyor orada gözümüzde. Cennetlikler cennete gitmiş. Cehennemdikler cehenneme gitmiş, hesap görülmüş, herkes yerine yerleşmiş. Cennetlikler cehennemdiklere soruyorlar. Çünkü görecekler. Herkes birbirini görecek arkadaşlar. Hiç görmeyecek olsaydı problemler buluyor musunuz? Bugün sitelerin yüksek duvarlarının arkasında ne olduğunu bilmediğiniz için çok fazla hani dışarıdakini ilgilendirmiyordu. Ne zamana kadar? Onlar kendi yediklerini, işliklerini sosyal medyada paylaşana kadar. Bu kadar da ee, dar düşüncelik olmaz arkadaşlar. Yani insanın kendi kutluğuna sıkması bu. Kendi yaptıklarını sergilemesi. Neyse, ee, cennetlikler, diyecekler ki cehennemliklere Ma seveke kurum fi sekar Sizce cehenneme ne sülük Selek, Se-i sülük de aynı kökten geliyor bakın, bir yola girmek demek. Yani nasıl bir yola girdiniz de, o yolun sonu cehenneme çıktı. Sayıyorlar. Şimdi biliyor musunuz bu ifadeler, buradan sonra gelen ifadeler? Bir insan nasıl yaşarsa cehennemlik olurun formülü. Sayıyorlar. Bir, alo dediler ki, ler neku minel musalli. Biz namaz kılanlardan değil. İki, ve ler neku nut emul miskin, fakir fukarayı doyurmazdık üç ve kumla nahul ma'an hayibîn gününü gün da birlikte biz de günümüzü gün günedirdik. Kim neye dalmışsa yani toplumda ne modalse biz de o şekilde yaşandık. Herkesin herkese takılırdık ya. Ve kumla beş dördüncüsün yok et bizi o bir yıl bildin. gününü yalanlardık. Yani böyle bir şey olmayacak gireymeyeceğiz, hesap vermeyeceğiz derdik diyor. İşte sonuçta da buradayız diyor. Bunların içinde arkadaşlar, bu acizane kanaatim biraz daha öz de olsun. Bu nihilis eyyamcı bitlerinin içinde dindar bilinen yani görüntüsünden dolayı dindar bilinen uhreli sorumluluğa inandığını belirtenler de olabilir. Bunlar Arkadaşlar, ahirete inandığını söyler, ama ahiret yokmuş gibi yaşar. Benim kendimi ve başkalarını bu konuda tespit etmek için geliştirdiğim bir kriter var arkadaşlar. Bir insanla iki saat konuşuyorum ve bu iki saatlik konuşma içerisinde tek bir kelimeyle de olsa Allah ahiret ve peygamberden, yani usulü selase denen dinin daha aşağısına inilmeyecek en alt seviyesi olan bu üç esastan bahsetmiyorsa arkadaşlar o insan tamamen sekülerleşmiştir. İki saatlik bir konuşmanın içinde bir kere bile ya Allah korusun, ne bileyim Allah'a sığınıyorum, ya boşver buranın üstü varsa altı da var filan gibi yani. İlla ayet, hadis okuması gerekmez. Bir kere olsun bakın ben bunu başı kapalılar arasında da görüyorum arkadaşlar. Görünüşte ikimiz de İki saat oturuyoruz, hep yemek, içmek, gezmek, tozmak, harcamak, edikodu, efendim kim ne yapmış falan. Sadece bundan bahsediyorsa o insan sekülerleşmiştir. Kim ne derse Üçüncü grup, toplumsal sorumluluklar karşısındaki üçüncü grup, geçim derdine düşmüş. Yani yaşadığı toplumda bir şeyler oluyor ama kendisi para kazanma derdinde, geçim derdinde. Ekonomik veya kültürel kapasitesi, kendi dışında bir dünyaya yönelme konusunda yetersiz olanlar. Yani kafası, kapasitesi el vermiyor dünyada ne olup bittiğini düşünmeye. Veya para kazanma derdinden vakit kalmıyor. Şimdi bunların genelde alt tabakadan çıkar bunlar. Yani e, asgari ücret ne kadar diye sordum geçen gün. 17-18 yani 20 bin bilet değil arkadaşlar. Yani şimdi bir insan asgari ücretle yaşıyorsa ondan bir de gazzeyi düşünmesi bekleyemeyiz arkadaşlar. Asgari ücretle hayatta kalmaya çalışıyorsa bir insan. Yani Müslüman olmasaydın, kesin Müslüman olmasaydın derken, vaiz olmasaydın kesinlikle sendikacı olurdu. Bu kadar sömürü, bu kadar zulüm, bu kadar haksızlık bir insana yani... Hem yaşam şartlarını böyle yapacaksın hem de 17 bin lirayla diyeceksin. Sen bir ay ne o parayla ya bu parayı verenler. Dolayısıyla şey idareyi kastetmiyorum, bilmem yani e, çeşitli sebepleri olabilir ama ne olursa olsun her ortamda ben bu düşüncemi söylüyorum arkadaşlar. Şimdi asgari ücretlinin geçim derdine düşmesi normal ama benim bana çok ilginç gelen bazen varlıklı insanlardan da böyleleri çıkıyor. Bütün derdi daha nasıl kazanabilir, daha nereye yatırım yapar, bütün konuşması, kafası, vakti, enerjisi tamamen para. Ve bu insanlarla ilgili benim gözlemim kendini daima yetersiz görüyor. Hiçbir zaman ya ben de varlıklıyım. Bu toplumun içinde belli bir Standartta ulaştım çok şükür, şimdi biraz da ben altta, alttakilere el atmalıyım, hiç gelmiyor arkadaşlar. Şuna inandım, zenginlik bir algı meselesi. Bir tane arkadaşım oldu bugüne kadar, çok şükür ben zenginim, Allah bana çok verdi, ben de vermeliyim diyen bir kişiyi duydum arkadaşlar. Başka duymadım, herkes nakit sıkıntısı çekiyor. Herkes ikili de, nakit de demiyorlar, ikili te, biz anlamadın diye. Öyle şeyleri var. <gülüyor> Tam var. Dördüncüsü, arkadaşlar dördüncü grup son grubu anlatıyorum. Olan biteni farkında yani dünyayı takip ediyor toplumu takip ediyor. Sorumluluk duygusu yüksek, elini taşın altına koymaktan çekinmiyor. Yapılacak bir iş olduğunda ben varım. Bunlar işte şu anda buradalar arkadaşlar. Bu elini taşın altına koymaya hazır olanların da bazı problemleri var arkadaşlar. Onların da bazı problemleri var. Üç tane problem tespit etmişim. Yani onlar da şu üç konuda çok dikkatli olmaları Birincisi enerjilerini istismar ve israf etmeyecek gizli ajandası olmayan örgütlenmiş yapılar bulabilmek. Yani ben yardım etmek istiyorum, sorumlulukta duyuyorum bu çocuklara karşı ama beni istismar etmeyecek, gizli ajandası olmayan, iyi örgütlenmiş, yani her işi ben yapmayacağım, bir iş bölümü olacak, profesyonel bir iş bölümü olacak, böyle yapılar bulmakta zorlanıyorlar. İşte arkadaşlar biz böyle, yani Yeşiler var, Diyanet Vakfı var, ben acızane kanaatini özellikle 15 Temmuz tecrübesinden sonra arkadaşlar e, içinde bulunduğumuz yapıya çok dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. Aranızda belki eski arkadaşlarım vardır. Eskiden biri yaptığım konuşmaları bu konuda bilirler. Benim kanaatim arkadaşlar hangi topluluk, cemaat, talikat ne olursa olsun. iki tane kriter geliştirdim kendime. Çok eskiden beri. Özellikle dini faaliyet yaptığını söyleyen bir topluluk, arkadaşlar, ticaretle ve siyasetle ilgileniyorsa oradan uzak durmak gerektiğini düşünüyorum. Ticaretle ilgilenmekten kastım ne? Yani bir fakir, mesela Hekva var. Biz şimdi afiyet olsun börekleri, kurabiyeleri oradan aldık. Yani arkadaşlar, bu Hekva biliyoruz, hep böyle fakirlere yardım eder. Başka bir ajandası yoktur. Oraya gittiğimizde böyle sizi bir yere manipüle etmez falan, bunu kastediyorum. Anlatabildim mi? Amacı neyse, hani misyon deniyor ya, mis Yeşil misyonu neyse, o misyon için. Ama mesela Hekva bu böveyi kuradiyeyi için bir işletme kurmak zorunda, bunu kastetmiyorum. Holdingleşmelerden, ticareti manipüle etmekten falan bahsediyorum, tamam mı arkadaşlar? İkincisi, yani bu elini taşın altına koyanların yaşadığı ikinci zorluk. Yolda yaşanacak aksaklıklar nedeniyle başlangıçta bir ihlaslarını biliyorlar. Yani iki insan bir araya gelir de problem yaşanmadan olur mu arkadaşlar? Nizaçlar farklı, tarzlar farklı, iş yapma usulünüz farklı. Yani birisi daha dağınık, birisi daha organize. Öyle olunca o onu çekemiyor. Yani çekemiyor derken taşıyamıyor. Artık falan bir sürü şeyler olabiliyor. Burada da benim önerim arkadaşlar kasvi himniyet yapın. Böyle durumlarda. Yani ben niçin bu gruptayım? Bunu burayı bir basamak olarak mı kullanıyorum? Buradan bir çıkarım mı var? Yani buradan burası sayesinde şöyle mi elde edeceğim. Ha? Niçin buradayım ben? Ben fikrimi söyleyeyim arkadaşlar. Ee, herhangi bir, birinci maddede saydığım herhangi bir istismar, bilgi, bizli bir ajanda vesairesi olmayan güvenilir devletin nimarjesindeki bir hayır kurumunda ve kontrolündeki, bu da çok önemli. Kontrol de çok önemli arkadaşlar. Kontrolden çıkmaması için herkesin kontrole ihtiyacı var. Efendim, bir çalışmanın içinde bulunmak için. E tamam, bu arkadaş ama şöyle dedi, bana şöyle yaptı, işte onunla tartıştık, kendisi hazırlarken şöyle oldu, eşyaları taşırken... Yani şu anda biz buradayız ya arkadaşlar, bunun altında nasıl bir emek var biliyor musunuz? Öyle çok sevdiğim bir söz var, biz artist, sanayçılardan birisi söyleyip sanırım. Siz diyor bir kurunun yüzdüğünü görüyorsunuz, halbuki o suyun altında ne kadar ayak çırpıyor. <gülüyor> yani o suda öyle zarif bir şekilde kalabilmek için. Bu emek sırasındaki aksaklıklara takılmamamız gerekiyor. Bu bizim efendim imtihanımız. Yani bu hayır işlerinin şeytanı budur arkadaşlar. Bir de burada yazmadım ama hayır işlerinin bir imtihan daha var arkadaşlar. Kıymetinizin bilinmemesi. Çalışırsınız çalışırsınız bir tane aksaklıktan dolayı bütün fatura size çıkar. Ve kıymetiniz takdir edilmez. Ama orada da benim... Çok güçlü bir şeyim var arkadaşlar. Hazırlığım var bu konuda. Allah yine de şaşırtmasın. Haris el-Muhasibi, Allah bana nasip etti o kitabı okudum yani. Er-i Ayet'e ihlas konusunu anlatırken diyor ki, klasik dönem tasavvufi kitaplardandır. Bir insanın bir şeyi Allah rızası için yaptığının alameti takdir edilmediğinde rahatsız olmaması. Akildir edilmediği zaman hiçbir rahatsızlık duymuyorsa o onu Allah rızası için yapıyor gerekir ve üçüncüsü arkadaşlar bu elini taşına elini taşın altına koymaya hazır olanların üçüncü sorunlu münafıkların olumsuz propagandalarıdır. Niye kafirlerin, müşriklerin, ateistlerin demedim de münafıkların dedim arkadaşlar çünkü Kafir, müşrik, ateist, insan düşmanı bunlar çok alelidir. Bazen böyle bazı insanlar işte çok büyük bir yanlış yapıyorlar. Ben diyorum ki ben seviniyorum ya. Hani birinin yanlışına sevinirim. Yani anmak artık hani bunu da yapmış yani. Artık hani çünkü kendini ifşa ediyor. Münafık kendini ifşa etmez. Münafık arkadaşlar bal üretmez, bala konar. Münafık arı değildir, sinektir. Yani sineğe de hakaret olmasın. Çok kötü bir şey. Münafıklık arkadaşlar, ee, bir ayet kelimede söylendiğine göre ''Fedderkil esfeli minenna'' Ateşin en alt tabakasındadırlar. En alt tabakasındadırlar. Dolayısıyla bu ee, münafık yani içimizde bulunur. Dışarıda değildir. Dışarıda olanı çok kolay tanırsınız. Münafık senin gibidir. Seninle birlikte, pirincin içindeki beyaz taş gibidir. Senin yanında bulunur. Burada da bulunayım, şurada da bulunayım. Ne olur, ne olmaz. Herkesten kendini e, göstermeye çalışır. Her yere aitmiş gibi. Şey. Her yerin adamıdır. Her topluluğun adamıdır. Yani şimdi bunlar mesela bazen bu böyle gönüllü çalışan, böyle ihlaslı çalışanları biraz enayi gibi görürler süzün meclisten dışarı. Arkadaşlar biraz böyle manipüle ederler. İşte sen çok kendini... Hani parçalıyorsun, bu kadar da parçalama falan derler. İşte sen de biraz şey dur, cool ol falan derler. Bir şeyler derler yani. İşte bu manipülasyonlara karşı da dikkatli olmamız gerekiyor. Arkadaşlar insanlığın bitiriyorum. İnsanlığın düşmanları, yani insanların yoluna taş koyanlar, yolumuza taş koyanlar temelde iki gruptur bana göre. Bugün çok gruplara böldüm. <gülüyor> Böyle bir kılıç vardı çıktı. Efendim birincisi insanlığın düşmanı olanlar. Bunlar Müslüman olsun olmasın insanlığa zarar verenlerdir. Bunlar zulmederler, hak yerler, insanları ezerler, ayrımcılık yaparlar ve sömürürler. Afrika'da olan bitene bakın, Güney Amerika'da olan bitene bakın, uzak doğudaki bazı meselelere bakın. Orada her zaman konu İslam olmaz yani. Konu bir insanın diğer insanı sömürmesi, ezmesi, onun ondan istifade etmesidir. Bizim bunlara karşı da sorumluluklarımız var. Yani şu, şunu demiyor bilgimiz Yeryüzünde sadece zarara uğrayan Müslümanlar için çalışın. Demiyor. Yeryüzünde zulme maruz kalan bütün mazlum insanlar için bizim çalışmamız gerekiyor arkadaşlar. İkinci grup İslam'a düşmanındanlardır. Bunlar da Müslümanları engellemeye, sindirmeye, dini tahliye etmeye çalışırlar. Yani dini e, basit göstermeye, işte küçülsemeye ve değiştirmeye çalışırlar. Bu bütün dünyaya yine dikkat ettiğimizde insanların insanlığın sorunları karşısında elini taşın altına koyanları da ben iki grup olarak görüyorum arkadaşlar. Birincisi dini inancı ne olursa olsun Adalet duygusu kuvvetli, haksever hesandır. Yani bunlar müşriklerin içinden de çıkıyor bazen, dinsizlerin içinden de çıkıyor. Onlarla bizim askeri müşterekimiz zulmün karşısında durmak olduğu için onlarla birlikte çalışabiliriz. Örneğin bunun arkadaşlar, Peygamberimizin hayatından köyli Yine Peygamberimizin hayatından Müslümanlar Şid ve Ebi Talib'te muhasara altına alındığı zaman onların açlığına dayanamayıp, devenin üstüne bir deve yükü, yiyecek yükleyip develeri o tarafa süren müşrikler, mesela bunlar merhametlidirler, adildirler, haksızlığa karşı duramazlar. Yeryüzünde iyilik çalışmalarında onlarla birlikte çalışabiliriz yani. Bir de i̇şte bugünkü örneği bana göre ne derseniz diyeyim bilmiyorum, İrlandalılardır arkadaşlar. <gülüyor> Gazze <gülüyor> meselesindeki İrlandalıların gösterdiğini biz Türkler olarak gösteremedik uluslararası platformlarda diye düşünüyorum. İkinci grup Ezele'nin taşını altına koyanların ikinci grubu, samimi Müslümanlardır. Bunlardan da bahseden iki ayet-i hiç olmazsa ismini söyleyeyim, siz bakarsınız. Haşir suresinin 9 ve 10. Ayetlere, yani mesela bu 9 ve 10'da ne anlatılıyor? Mekke'den Medine'ye hicret edenlere kendileri ne bilim hasasa kendileri ihtiyaç içinde olsalar bile ellerini açan, evlerini açan, mallarını paylaşan Medine Müslümanlardır. Arkadaşlar, ee, peki, kendilerine hicret etmiş olanları istemeyip yani göçmenleri istemeyin. bunlara yardım ettiğiniz için onlar buradalar. Bunlara yardımı kesin ki buradan gitsinler diyenleri anlatan ayette okuyun Tevbe suresindedir. Bahsettiği kişilerde münafıklardır arkadaşlar. Burada size haddim olmayarak bir kardeşiniz olarak ödev değil ama bir candan bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Lütfen şu münafıkları tanımak için Tevbe suresini çalışınız. En tehlikeli insan tipidir münafıklar. Münafıklar vardır ama yoktur. Bunun örneği de yine Fevbe suresinde 127. ayette diyor ki Cenab-ı Hak, bir iş konuşulduğu zaman, mesela bizim kutup grubumuz var, devamlı iş konuşuluyor orada. Arkadaşlar, bizde elhamdülillah yok. Bu münafıklar bir iş konuşulduğu zaman, önündekini kendisine siper edip yavaş yavaş oradan sığınışır zarıyor ayet-i Yani bir ödül paylaşılacağı zaman oradadır. Bir görev paylaşılacağı zaman orada yok. Ödül almak için oradadır ama görev almak için orada değildir. Tevbe suresinde bu anı oturuyor. Asla fedakarlık yapmaz ve diğeri hani e, topluluk içinde isteniyor mesela bir şey hani yüzüme karşı isim ismi verilerek isteniyor hani mecbur kalır gelir Allah korusun bunlardan olmaktan arkadaşlar elini taşın altına koyan siz bütün dostlarımı sevgiyle minnetle efendim e, ve bütün elini taşın altına koyanların lideri olan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sancağının altında toplanma duasıyla ile selam veriyorum. Allah'a emanet olun. Evet. Konuşmalardan dolayı patlamayla kocuğumuza teşekkür ediyoruz. Programımıza da, hizayi ile devam ediyoruz. Hizayi yönetmesi için Elif neslihan doğanı içeri aldım.